Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala resulillah. Çok değerli kardeşlerim hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sohbetime başlıyorum. Ve Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyet, saadet ve selamet niyaz ediyorum. Hem bütün kardeşlerim için, hem kendim için, hem bütün ümmeti Muhammed için. Rabbimin lütfuyla geçirdiğimiz günleri Recep ve Şaban'ı geride bırakıyoruz ve de Ramazan-ı Şerif'e doğru ciddi bir süratle gidiyoruz. Allah'ın Resulü'nün duasıyla dua ediyorum. Rabbim Recep ve Şaban'ımızı mübarek kılsın, mübarek kıldığı gibi bereketler, nurlar, feyizler ihsan ettiği gibi İnşallah sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle hepimizi Ramazan'a eriştirsin. Çünkü Ramazan bildiğiniz gibi müminler için rahmet mevsimi değerli kardeşlerim. Tabi Rabbimize hamd ediyoruz. Boynumuzun borcu. Mecburuz. Çünkü o bizim her şeyimiz. Bahşettiği nimetlere hesapsız şükürlerle şükrediyoruz yine. Çünkü bütün nimetler ondan her şeyi o ihsan ediyor o lütf ediyor o ikram ediyor biz de eğer insan isek ona teşekküre mecburuz onun için ya rabbi layık olduğun şekilde hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin la uhsi thanaen aleyk ente ethnit ala nefsik ya Rabbi ben senin nasıl sena edeyim bilemiyorum ki hakkını veremiyorum ki sen kendi yüce zatını sena ettiğin gibisin buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri ben de aynı yolda aczimi itiraf ederek alemlerin yüce Rabbini layık olduğu şekilde hamd etmeye Sena etmeye ona ve de nimetlerine teşekkür etmeye çalışıyorum. Rabbim bizim bu noksan hamd ve senalarımızı hastalıklı muallel teşekkürlerimizi, şükürlerimizi ahsene kabuliyle kabul buyursun ve de yüce zatına layık şekliyle dergahına geçirsin değerli kardeşlerim. Rabbim için yani hem sizin için hem kendim için bu, bu hamd ve senaları okuyorum. Sonra da tabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine bütün varlığımızla salat ve selamlarda bulunuyoruz. Başımızı ayak yaparcasına, dergahına yıkılıyoruz ve de Ya Resulallah kabul buyur diye ilticada bulunuyoruz. Ve de Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizim bu salat ve selamlarımızı efendiler efendisine, büyükler büyüğüne, peygamberler peygamberine en güzel şekliyle duyursun, kabul buyursun, Resulullah'ın şefaatine vesile kılsın inşallah. Bilmiyorum ne kadar salatu selam okuyabiliyoruz değerli kardeşlerim ama yani ben zaman zaman söylüyorum geçirdiğim günlerden kendi adıma şikayetçiyim. İnşallah sizler değerlendirirsiniz. Bizi de duadan unutmazsınız. İşte Şaban-ı Şerif bitiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ayı. E Ramazan'a doğru yaklaşıyoruz. Rabbim ömrümüzün kadru kıymetini bilmeyi bize nasip etsin diye de dua ediyorum. Evet Ramazan geliyor. Ramazan-ı Şerif ayrı bir rahmet, ayrı bir bereketle inşallah gelsin. Öyle niyaz ediyoruz Rabbimize. Bizi seviyor Ramazan, dostlarımızdan birinin latifesidir bu. Bizi sevdiği için her sene 10 gün erken geliyor diyordu. Ben de aynı latifeyi yapıyorum. rahman. işte 10 gün kadar sonra Ramazanımıza ondan daha az kaldı değil mi? Gelecek Cuma Ramazanımıza kavuşmuş olacağız. Rabbim tahmin ediyorum Rabbim bir mani vermesin, bir engel çıkarmasın. Bir sohbetimiz daha olacak Ramazan öncesi gelecek çarşamba. E ondan sonra artık Ramazan programları, Ramazan rahmeti, Ramazan bereketi Rabbim sağlıkla, afiyetle kavuştursun inşallah. Çok önemli olanı afiyetle kavuşmak değerli kardeşlerim. Bir kavmi aleyhissalatu Selam Efendimiz Hazretleri görmüşlerdi de cemaat olarak, topluluk olarak hepsi bir rahatsızlıktan şikayet ediyorlardı. Hasta bir topluluk, bir cemaatli bir gruptu. Buyurdular ki bunlar... Cenab-ı Hak Hazretlerinden afiyet istemiyorlar. Onun için biz Rabbimizden hep afiyet istemeli, hep sağlık istemeli, hep güzellik istemeliyiz. Daha önce siz değerli kardeşlerime duyurmuştum ben. Afiyet demek din ve dünya selameti demekti. Onun için Ramazan'da afiyet çok önemli. Kardeşlerime... Hatırlatıyorum hem kendileri için hem bizim için hem bütün ümmeti Muhammed için dualar etsinler de Rabbim sağlıkla, sıhhatla, afiyetle Ramazan'a eriştirsin ve nice Ramazanlar görelim inşallah. Nice Ramazanlar görelim. Çünkü Ramazan bizim için rahmet iklimidir. Bugün kaldığımız yerden berat gecesinde imkanım olmadı değerli kardeşlerim. Yani camideki vaaz, Gönlüm arzu ediyordu aslında geç saatte de olsa. O günlerde Rabbim sizlere hep afiyet versin. Biraz da doğrusu rahatsızlıklarım vardı. Gelemedim ama geçmişte olsa beratınızı yine tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyetle nice berat kandillerine kavuştursun. Ve asıl en son beratımızı, amel defterimizi sağ tarafımızdan almayı bizlere nasip etsin inşallah. Kaldığım yerden sohbetlerime devam edeceğim. Hatırlayacaksınız Berat Gecesinden evvelki sohbetimizde çocuklara güzel isim konulması konusunda bilhassa bir hatırlatmada bulunmuştuk. Resulullah'ın hadislerini okumuştuk. Önemine binaen geçmişe şöyle bir köprü kuruyorum kısaca. Ondan sonra bugünkü sohbetlerime devam edeceğim inşallah Allah'u rahman. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri çok hoşuma gittiği için çok tatlı olduğu için tekrar ediyorum. Hani buyuruyorlardı ki Ekrimu evladekum ve ahsinu edebhum. Evlatlarınıza, çocuklarınıza değer verin. Onlara ikramda bulunun. Yani onlara değer verin. Onların şahsiyetinin gelişmesinde onlara yardımcı olun. Onlara mesuliyet verin ve onları Cemiyet için, toplum için hayırlı birer unsur olarak yetiştirin. Sonra da edeplerini çok güzel olarak ayarlayın. Onlara güzel ahlak umdelerini öğretin. Söylemeye çalışmıştım. Bir yavru anne ve babasına karşı nasıl saygılı olur? Nasıl saygılı olur? Geçenlerde bir büyüğümle konuştum da, ta 50'li yıllarda İstanbul'da talebelik yaptık diyor. Konya'dan kalktık İstanbul'a gittik. Bir hocamız bize öyle söylüyor diyor. Çocuklar artık siz İstanbul'a geldiniz. Dünya da değişiyor. Eğer bugüne kadar artık şimdi siz İstanbullu oldunuz ve de üniversiteli oldunuz. Eğer şimdiye kadar bunu üniversite hocası söylüyor. Annenizden ve babanızdan saklı sigara içiyorsanız bundan sonra babanızla beraber içmeniz lazım. Karşılıklı. Anne ve babanızın yanında rahat Ayak ayak üstüne oturup oturabilmeniz lazım Ve buna benzer enteresan şeyler diyor bize İlk dersinde böyle telkinlerde Bulunmuştu Böyle bir hoca Böyle bir muallim olmaz olsun Akif'in dediği gibi Nasıldı bakayım İlmi Öğretmen için köye gelen öğretmen için Söylüyordu Tabi bizim ilme İlim adamına, öğretmene, efendim talim ve terbiyeye olan saygımız belli ama orada Akif'i okursanız Mehmet Akif merhumu safahatından o o hatırayı okuyacak olursanız orada siz de görürsünüz nasıl bir adam olduğunu işte benim söylediğime benzer bir adam. İlmi ilmi yuttursa hayır yok bu musibetlerden. Bırakın oğlumun cahilliğine razıyım ben diyor. Nihayet onun haline bakıyor da işte dünya dünya böyle durmadan değişiyor değerli kardeşlerim ama biz yine evlatlarımıza değer verelim. Biz yine evlatlarımızı inşallah İslam ahlakıyla büyüklerine karşı nasıl saygılı olunur? Anne ve babanın yanında nasıl oturulur? Misafire nasıl ikram edilir? Hocaya öğretmene ne kadar tazıyım gerekir? bana bir, İslam bu işte bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyenin Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz hazretleri olduğunu bize aktarmışlardı büyüklerim, büyüklerimiz men allemeni harfen fakat sayyarani abden bana bir harf öğreten beni kendisine köle kılar yani e, değerli kardeşlerim işte evlatlarımızı böyle güzel ahlakla terbiye etmeli onlara yedirdiğimiz halal rızıkla kendi şahsi örnekliğimizle ama onları tatlı bir şekilde ikaz ederek aman evladım diyerek gönüllerinden tutarak onları inşallah devlete ve millete ümmete ve insanlığa hayır unsuru halinde yetiştirmemiz lazım. Bu arada tabii isimlerinin de güzel olmasını, isimlerinin de güzel olmasını gerektiğini hatırlatmıştık değerli kardeşlerimize. Ve Resulullah konuyu şöyle bitiriyorum. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Hazretleri hiçbir baba evladına güzel ahlaktan daha kıymetli, daha değerli bir miras bırakmamıştır. Bir ikramda bulunmamıştır, bir iyilikte bulunmamıştır diye buyuruyorlardı. Efendiler Efendisi Sallallahu Aleyhi ve sellem Demek ki evlatlarımıza, yavrularımıza iyilik mi yapmak istiyoruz, onları düşünüyor muyuz? Onlara güzel ahlakı telkin etmeliyiz. Aman diyorum anneler ve babalar bu konuda dikkatli olmalılar. Bazen gençlerle karşılaşıyoruz. Hocam hep bize yükleniyorsunuz falan diyorlar. Yok ben gerektiği zaman malum anneler ve babalara da gerekeni söylüyorum. Anneler ve babalar evlatları üzerine dikkatli olmalı ama gençler de onlara saygılı olmalı. Hatta hatırlamış, hatırlamış hatırlayacaksınız hatırlatmıştım. Efendim Lokman Aleyhisselam'ın evladına olan öğütlerini Kur'an-ı Kerim'den beraberce okuyun demiştim. Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin evlatlarına ve kendilerinden sonra gelenlere olan nasihatlerinin neler olduğunu Görelim ve de hep beraber öğrenelim Hayatımıza tatbik edelim demiştim Hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim Bu arada hanımlarla ilgili bazı konular üzerine duruyorduk Bilmiyorum Hanım kardeşlerim son sohbetlerimden dolayı bana sitem mi ediyorlar Yani hocam hep bize yükleniyor Hep bize yükleniyor demesinler inşallah Bunlar yeri geldikçe sohbetlerde söylenmesi gereken şeyler Ve hangimiz nereden ne kadar istifade edersek o kadar bizim için hayırdır. Yani ben erkeklere bir şey söylüyorsam özellikle, e yani hanım kardeşlerimin de oradan alacağı nasihatler, dersler vardır. Benim de oradan alacağım birçok ders var, nasihat var. Hanım kardeşlerime söylüyorsam tabii onların eşleri var, anneleri var, kızları var, erkeklere de birçok şeyi söylüyorum demektir. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazretleri müminlere çoğu zaman toptan hitap eder biliyorsunuz. Ama Arapça'da bir talip kaidesi vardır. Efendim Kur'an-ı Kerim'de bunu görürüz. Cenab-ı Hak Hazretleri erkeklere bir şey söyler. Daha doğrusu ilmi tabiriyle, müzekker sıgasıyla bir nasihat gelir. Orada hanımlar da vardır der müfessirlerimiz bunun içerisinde. Hanımlar da vardır der. Yani bu sohbetlerimizi dinleyen değerli kardeşlerim Aziz kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim kendilerine ne gerekiyorsa almaya çalışmalı. Başta ben, sonra siz hep beraber Allah'ın Resulü'nün bu hadislerindeki irşatları ile tabi her şeyimizle, Kur'an-ı Kerim'deki telkinlerle hayatımıza yön vermeye çalışmalıyız inşallahurrahman diyorum. Şurada yine tekrar hatırlatmak istediğim bir konu var. Ondan sonra diğer konulara devam edeceğim inşallahurrahman değerli kardeşlerim. Hani ben zaman zaman söylüyorum inşallah yanlış anlaşılmıyor veya işte makul görüyorsunuzdur. Biz müftülükte fetva nöbetlerinde oluyoruz da bize sorular soruluyor diyorum ya. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da aslında böyle bir çalışması vardı. En çok sorulan sorular nelerdir? Onlara nasıl cevaplar veriliyor? Yani toplumla ilgilenerek toplumun dertleriyle hem dert olmak, dertlenmek ve onlara çareler aramak. Çareler aramak. Önemli konulardan bir tanesi de şu değerli kardeşlerim. Daha önce sizlere ben bu hadis-i şerifi okuduğumu ve hatırlattığımı biliyorum ama tekrarında fayda görüyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اَيُّمَا اِمْرَاتِ سَالَتْ زَوْجَهَا تَلَقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسِنْ فَهَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ Herhangi bir kadın, hangi kadın, Meşru bir mazereti olmadan kocasının kendisini boşamasını isteyecek olursa, elinde meşru bir mazeret yok. Kocası pırıl pırıl İslam'ı yaşıyor, evinde saadet ve huzur olsun diyor. Ama yerine göre bazen maddi sıkıntıları olabiliyor. Veya işte paylaşılması gereken şeyler oluyor. Elin oğlu Avrupa'da bile yani orada artık aile falan, falan kalmamış. Gidiyoruz görüyoruz işte değerli kardeşlerim Onlar gönül eğlendiriyorlar İnanın böyle Yani e, o kadar enteresan bir aile yapısı var ki Çoğu zaman nikah filan da kıymıyorlar diyorlar İşte beraber oluyorlar Ne kadar birbirlerinden heveslerini alıncaya kadar Özür diliyorum 6 ay, 3 ay, 1 sene, 2 sene ve kaç sene en fazla devam ediyor e Artık biz ayrılalım Yeter diyorlar Ondan sonra da halbuki İslam yok Asla böyle bir aile yapısını kabul etmiyor Asla, asla böyle bir şeyi kabul etmiyor. Tabi bunun gölgesinde şimdi e, Türkiye'mizde de, cennet vatanımızda da sıkıntılar var. Çok sıkıntılar var, çok boşanmalar var. Ama buna buna bir çare bulmak lazım doğrusu. Bizim Müslüman Türk milleti olarak bizim en önemli çatımızı tutan direklerden sütunlardan biri de aile yapısıdır. Hatta sadece çatı veya sütun demeyeceksiniz. Hani o büyük camilerimizde, Selatin camilerimizde, Süleymaniye'de, Sultan Ahmet'te, Selimiye'de büyük o kubbeyi tutan dev böyle 20 kişinin, 30 kişinin kucaklayarak etrafını sarabilecekleri büyük sütunlar var. Onlara sanat tarihinde fil ayağı deniliyor. Çünkü o koskoca dev kubbeyi onlar tutuyor efendim. İşte o fil ayaklarından bir tanesi de bizim için aile yapısıdır, aile hayatıdır. İman, İslam ve Kur'an sonra da aile hayatı. Ben daha evvel size söylemiştim, aile hayatı çok önemli. Babacığım bize hep öyle söylüyordu, bir daha tekrar ediyorum. Bir adamı havada uçarken görseniz, suyun üzerinde yürürken görseniz, yeni belki dinleyen kardeşlerim vardır diye onlar için tekrar ediyorum bu hatırayı. Ateş de yanmıyor, suyun üzerine yürüyor, havada uçuyor. Aile hayatına bakın. Aile hayatı İslami ve Kur'an'ı değilse ona inanmayın demişti babacığım bize. Aile hayatı çok önemli. Onun için hanımların sebepsiz yere kocalarından tabii erkekler de dikkatli olmalı. Erkekler de dikkatli olmalı. Öyle, öyle bu yetki bize verilmiş diye Rabbim muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak Hazretleri yarın bize ''Thümme le tüselünne yevmeyizin anin na'im'' Bütün nimetlerden soracak. Daha önce arz etmiştim sizlere. Bir diş çöpünü diyor kitaplarımız. Bir diş çöpü, diş çöpü. Kullandık mı, kullanmadık mı? Veya o diş çöpünü kullanmışsak eğer onun da hesabından efendim hesap vermeden onun da o nimetten de hesap vermeden cennete girmek yokmuş. Bütün nimetlerden sorulacakmışız. Aleyhissalatü vesselam veda hutbelerinde efendim ifade ediyorlar. Erkekler için eşleri en büyük emanetlerden bir tanesidir. En ciddi emanetlerden bir tanesidir. Ona böyle sanki bütün varlığıyla dünyalık en önemli emaneti olarak sahip çıkmalıdırlar. Çünkü aile yuvası Allah katında değerli bir yuva. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden anlıyoruz. Daha önce de söylemiştik. Müminin ne demiştik? Beytül mümin darul mümin cennetuhu. Müminin dünyadaki cennetidir. İmam Malik Hazretleri öyle söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, aile saadetini temin için muhakkak karşılıklı sevgiye ihtiyaç var. Birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Bütün müminlerin birbirlerini sevmeleri, İslam'ın emri, telkini biliyorsunuz. Müminler, kardeşler, hele yuvanın içerisinde e, ufak tefek sıkıntılar, çileler, kederler, takıntılar elbette olacak. Elbette olacak. Gün geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde oldu bunlar. Gün geldi sahabi i kiram efendilerimizin evlerinde oldu. Bazı büyüklerin evlerinde ciddi sıkıntılar olabiliyor. Görüyoruz hala tarihen hep olmuş. Hatta bazen eşler yani bize telefon ediyor kardeşlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Nereden buluyorlarsa telefonları buluyorlar. Ben de dayanmaya çalışıyorum. Ne diyeyim zorlanıyorum bazen ama hakikaten dayanmaya çalışıyorum. Çünkü belki bir kardeşimin duasını alırım, belki faydalı olurum diye geç saatlerde biraz açıyorum. Bazı kardeşlerim de bana kızıyorlar. Bu arada Latife söyleyeyim. Hocam arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz diye. Ya ne yapayım kusura bakmayın bağışlayın beni. Biraz böyle günün geç saatlerinde ikindiden sonra falan açıyorum telefonumu. Kızıyorlar bana yani ilk açıyorlar. Tanımadığım kardeşlerim bile Latife olsun diye söylüyorum. Hocam neredesin diyorlar aradık bulamadık seni falan diyorlar. E doğrusu ben de korkuyorum biraz acaba bir, bir başka şey düşünürler mi kardeşlerimiz falan diye. Efendim e, söylüyorlar işte eşlerinden karşılıklı böyle şikayetleri oluyor. Hanımlar kocalarından bazen, bazen kocalar hanımlarından. E çare yok, dayanacağız. İnanın böyle... Bunu teselli için veya işi yoluna koymak için değil, hakikat böyle olduğu için söylüyorum. Belki de biz birbirimize sabrettiğimiz için cennete gireceğiz. Değerli kardeşlerim, hele hele hanım kardeşlerim, Anadolu'nun erkeklerinin halini biliyorum ben. Bana sitem etmesinler kardeşlerim. Biz biraz böyle sert yapılıyızdır hep biz kızarız karşı tarafın susmasını isteriz hep biz haklı olduğumuzu iddia ederiz haksız olsak bile bizim sözümüz tutulması lazım filan deriz ben bu evin erkeğiyim, ben ben işte herifim filan deriz Konya tabiriyle ama doğru değil ama doğru değil değerli kardeşler birbirimizi sevmeliyiz ama işte çile çekenlerde unutmalılar unutmamalılar çile çekenlerde unutmamalılar belki o çileye sabırla cennete gireceğiz belki Ebu'l Hasan Harkani Hazretlerinin hikayesini hep biliyorsunuz. Zaman zaman anlatıyoruz. Bizzat Evliyaullah'ın Anadolu velilerinin en büyüklerinden biri. Ebu'l Hasan Harkani Hazretleri. Kars'ta medfun. Bizi bir iznillah orada böyle paratoner gibi Rusya'ya karşı, Ermenistan'a karşı, o tarafa karşı bir iznillah Allah'ın izniyle koruyan böyle e, sütunlardan efendim ana direklerden bir tanesi toprağımız bizim çok bereketli elhamdülillah Konya Belediye başkanlarımızdan birinin bir latifesi vardı bir zamanlar ee, babacığımın bazılarını takip edenler bilirler e, Konya'mız toprak altından idare olunur filan diye doğrusu bütün Türkiye'miz için bütün alemi İslam için böyle söylemek de mümkün bizim toprağımızın altı elhamdülillah Anadolu'muzun çok bereketli İstanbul'dan Kars'a işte doğudan batıya çok bereketli bir toprağımız var Topraklarımızda çok değerli hazinelerimiz var. Çok değerli hazinelerimiz var. Hatta latife olsun diye söyleyeyim, ma maddi hazinelerimiz de çok güçlü elhamdülillah. Bakın bundan sonra daha neler olacak, neler olacak inşallah. İnşallah Türkiye'miz, cennet vatanımız, dünyanın göz bebeği haline gelecek bir gün. Ladikli la Hacı babamız, ladikli la Hacı Ahmet Efendi amcamız, bir gün babacığıma öyle söylemişler. Hocam bir gün gelecek, göreceksiniz inşallah. Tüm dünya Türkiye'nin madenlerine muhtaç olacak inşallah diye buyurmuşlar. İnşallahü Rahman. Rahman. Hani vaktiyle petrolümüz işletilmemiş, kapatılmış falan falan değişik hikayeler, değişik senaryolar anlatılır. Ben onlardan dolayı hiç üzülmüyorum. Bir gün gelecek inşallahü Rahman Türkiye'nin uranyumuna, işte Türkiye'nin bor madenine, Türkiye'nin petrolüne inşallah her şeyine Tüm dünya muhtaç olur. Yine Osmanlı dedelerimizin döneminde olduğu gibi biz yine dünyaya marifet, irfan, ilim, fazilet, insanlık öğretiriz inşallahurrahman. Evet, Evel Hasen Arkani azetleri Kars'ta dedim. E, o taraflara giden kardeşlerimizin kabri alilerini ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Ben henüz gidemedim, e, ziyaret edemedim. İnşallah Rabbim nasip eder. Efendim büyük bir zat. Allah dostlarından biri. Bir zat metini duymuş bir ziyaret edeyim demiş Hazreti. Meşhurdur menakip kitaplarında anlatılır. Evine varmış kapıyı çalmış. Hanımı çıkmış. Buyurun ne var? İşte demiş efendim Hazreti eğer müsaitse bir ziyaret etmeye geldim. Bıktım yahu demiş sizden yani Hacı Annemizin hukukuna da girmeyeyim de inanın böyle anlatılıyor vefat etmiş gitmişler Allah'ın rahmetine kavuşmuşlar ne görüyorlar ne buluyorlar bu adamda bilmiyorum işte filan kızmış bağırmış çağırmış her neyse demiş daha odun kesmeye gitti git şu taraftan işte dağda bulabilirsen bul kendisini ziyaret et filan zat üzülmüş tabi o tarafa doğru giderken bakmış ki hazret ormanlar ormandan odunlarını kesmiş yılanlarla odun hüzmesini bağlamış bir arslanın üzerine de yüklemiş, onunla çekip getiriyor böyle. Arslan arkasından Hazret'e hizmet ediyor. Daha onu görür görmez. Demiş işte evdekine sabrımızdan dolayı Cenab-ı Hak bu mahlukatı, o bir şey daha söylemeden evdeki hanıma, hatuna sabrımızdan dolayı Cenab-ı Hak bu, bu, bu mahlukatı bizim emrimize verdi, emrimize müsahhar kıldı diye buyurmuşlar Hazret. Yani tabi Rabbim cümlemize hayırlı takdirler, hayırlı yuvalar, hayırlı eşler nasip etsin de bazen karşılıklı sabretmek zor olabiliyor ama ben sabır tavsiye ediyorum. Ben sabır tavsiye ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri Ümmeti Muhammed'in evladının evini nurla, bereketle ve huzurla doldursun inşallahurrahman. Eşlerinize, Değerli kardeşlerim karşılıklı söylüyorum hem hanımlara hem beylere erkeklere birbirinizi sevdiğinizi söyleyin. Söyleyin. Çünkü resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem Allah için seviştiğimiz kardeşlerimize bile dostlarımıza bile sevdiğimizi söylememizi tavsiye ediyorlar. E, kişinin en çok sevdiği insan evlatları olmalı, eşi olmalı, annesi babası olmalı onlara söylemeli. Eşler birbirlerine karşı Ültefit olmalı, iltifatla muamele etmeli, tatlılıkla, tatlı dille, güler yüzle muamele etmeli canım. Öyle olmalı yani. resul sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş, Ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz? Bakın bakın beyler, efendiler Resulullah'a sorulmuş hem de soran sahabe-i kiram, yabancılar, erkekler soruyor. Ya Resulallah en çok kimi seviyorsunuz? Buyuruyorlar ki Ayşe'yi seviyor. Hiç o hanımını en çok sevdiğini söylemekten çekinmiyor aleyhissalatü vesselam. Ya e Resulullah peki erkeklerden diye kastetmiştik biz. E o zaman babasını buyuruyorlar. Çok tatlı bir hatıra değil mi efendim? O zaman babasını buyuruyorlar. Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anhülef hazretlerini yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıkla bu sevgiyi ifade ediyorlar. E biz de biz de hiç olmazsa kendilerine onları sevdiğimizi ifade etmeliyiz ki gönüllerinde ayrı bir bereket oluşsun, ayrı bir ülfet oluşsun diye. Sonra karşılıklı saygıya ihtiyaç var. Aile yuvasını sağlam temellerine, temeller üzerine oturtup karşılıklı saygıya ihtiyaç var. Dediğim gibi Anadolu Anadolu insanı enteresandır. Yani bizim doğumuzda mesela bazı adetler duyuyorum. Bunlar, bunlar hiç İslami değil. Kimse kusura bakmasın. Yani mesela hanım sofraya oturmuyor bazı yerlerde diyorlar. Veya kız çocukları sayılmıyor diyorlar. Yani kaç çocuğun var? Beş diyorlar mesela. Toplamı sekiz dokuz tanedir de beş tane erkek vardı sadece. Ne münasebet? Ne demek? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden bize bütün gelenler, yani onun nesli, onun soyu Fatıma annemizden, Resulullah'ın kızından gelmiştir. Biz eğer onun neslinden isek Resulullah'a Rabbim lütfeder de kan bağımız varsa birçok insanların bugün Fatıma annemiz yani Resulullah'ın kızı aracılığıyla bu, bu, bu hiç göz ardı edilir mi? Bu hiç unutulabilir mi? Onun da insan olduğunu yani eşlerimizin de insan olduğunu onların da saygıya ihtiyaçlarının olduğunu asla unutmamalı hiç dikkate almamak, nazar itibarı almamak, efendim onun hukukuna, olmaz böyle şeyler, olmaz böyle şeyler. Vefatından sonra Hazreti Hatice annemize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar vefalı davrandığını bir okuyun o kadar vefalı davranmış ki Hatice annemize nihayet Ayşe annemiz hiç görmediği halde Resulullah'ın diğer beraber olduğu eşlerini bırakıp Resulullah'ın eşleri arasında en çok Hatice'yi kıskanıyorum demesine sebep olmuştur. Ne kadar tatlı bir duygu. Ne kadar güzel bir duygu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Ayşe annemiz bunu saygısından, sevgisinden dolayı söylüyor. Vefat etmiş bir hanımın nesini kıskanacak? Ama Resulullah o kadar bahsediyordu ki ondan o kadar tatlı olarak hatıralarını anlatıyordu ki, Ya işe herkes beni inkar ederken o bana iman etmişti. Herkes benden yüz çevirirken o maddesini, manasını, her şeyini bana vermişti. Sonra çocuklarım da ondan oldu. Onun için Hatice'ye laf yok buyururlarmış. Hatta onun arkadaşlarına, eskiden kalma arkadaşlarına hediyeler gönderirler, ziyaretlere giderlermiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Sonra tabi, aile yuvasını sağlam tutmak isteyenler mecburen sabredecekler. Karşıdakinin insan olduğunu, onun da zaaflarının olduğunu, onun da mükemmel olmasının yani melek olmasının mümkün olmadığını bilecekler ve sabredecekler. Sabredecekler. Karşılıklı birbirimize sabredeceğiz. Değil mi efendim? Biz kızarsak onlar susacaklar. Onlar kızarlarsa da tabii biz susacağız ve haklısınız diyeceğiz. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun fermuazetlerin hikayesini hatırlayınız. Sahabeden bir zat hanımını şikayeti için Hazreti Ömer'e doğru geliyormuş. Hazreti Ömer de tam kapıdan çıkmış. Zamanın halifesi devlet başkanı e, hilafet makamına gidecek. Veya mescide gelecek. Hanım arkasından bir şeyler söylüyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine. Halbuki Hazreti Ömer o Ömer kendine laf filan söylettirir mi? Allah'ın o, o eşsiz arslanı o koca Ömer Koca Ömer Akif'in tabiriyle kendine laf falan söylettirir mi? Hanıma bir şeyler sayıyor, o neler söylüyorsa artık o da hiç duymamazlıktan geliyor, ayakkabısını giyiyor, yürüyormuş. Bu gelen zat o manzarayı görüyor, bir şey söylemeden geri dönüyor. Cenab-ı Ömer Radya Aleyhi Hazretleri buyuruyorlar ki, ''Ey filan, niye geliyordun, niye geri döndün?'' İşte yok bir şey filan demek istiyor. Yok yok sen bana bir şey belli ki bana doğru geliyordun ama geri döndün. Ne diyecektin? Efendim hanımımdan şikayet edecektim size. Beni bazen üzüyor diye. Ama gördüm ki sizin eşiniz de size bir şeyler söylüyor. Halifenin bile kendisine böyle şeyler söyleniliyorsa eğer, eh benim hanımımın yaptığı normaldir, tabii iyidir dedim. Artık nasihatimi aldım geri dönüyordum ki siz gördünüz diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh işte biliyorsunuz kıssayı canım zaman zaman anlatıyoruz. Bizim kahrımızı onlar çekiyor, yemeğimizi onlar yapıyor, elbisemizi onlar yıkıyor, evimizi onlar temizliyor, çocuklarımızı onlar büyütüyor. E bunların birçoğuna da kimse duymasın ama mecbur değiller ha, haberiniz olan. Onun için onların gönlünü hoş tutmak lazım, onları memnun etmek lazım, onları razı etmek lazım. Dediğim gibi karşılıklı sabır karşılıklı güzel güzellik karşılıklı efendim tatlı dil sevgi ve saygı sonra da gerektiği zaman insandır deyip de sabır inşallah bizi cennete götürür diye umuyorum. Alemlerin yüce Rabbi cümlemizi cennette cem eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim daha önce de söylemiştik. Bir ayrılma, bir boşanma olduğu zaman arş titrermiş. Ya Cenab-ı Hazretlerinin hiç sevmediği halaldır diye daha önce söylemiştik. Öyle olunca tabii şuna dikkat etmek lazım. Evlilik öncesi iyi araştırmak lazım. Bizim dedelerimizin bir tabiri var, sizde var mı bilmiyorum. Konya'da aynen şöyle söylenilir. Dibi görünen kaptan su için. Yani elinizdeki su içtiğiniz kase, tas, bardak öyle bir şey olsun ki altı görünsün. Yani neslini bildiğiniz, soyunu, sopunu bildiğiniz, asaletini bildiğiniz insanlarla hayatınızı birleştirin. Ele sokakta görüp birbirini beğenip, efendim, e, sonra işte anne ve babasından habersiz karar verip, sonra da anne veya baba biz evlenip, e biz evleniyoruz deyip evlenenlerin e, doğruyu söyleyelim evlilikleri bazen bazen uzun sürmüyor. Bazen uzun sürmüyor, pişman oluyorlar, keşke böyle yapmasaydık diyorlar. Onun için ben genç kardeşlerime diyorum ki büyüklerinizin tecrübesinden istifade edin. Sorun onlara, sorun, istişare edin, araştırın, araştırın. Evet. Sonra anne ve babalara da istirhamda bulunuyorum, ricada bulunuyorum. Daha önce bir söylemiştim tekrar, evlatlarınızı zorla evlendirmeyin, zorla evlendirmeyin. Bazen kardeşlerimiz bize telefon ediyorlar yine dediğim gibi. Hocam diyorlar annem babam bizi zorla evlendirdiler ama ben maalesef eşimi sevemiyorum diyor. Ne kadar ne kadar ciddi bir yıkım. Ne kadar ciddi bir üzüntü kaynağı. Ya evladınızı niye ateşe atıyorsunuz be? Sorun. resul sallallahu aleyhi ve sellem öyle tavsiye ediyor. Sahabe-i efendilerimiz öyle yapmışlar. Hatta Resulullah birinde ayırmıştık karı kocanın arasını. Daha önce söyledim ben bunu. Diğer hocalarımız da hep söyleyip duruyorlar. Eşinin rızası yoktu. İlla evleneceksin dediler. Ve de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niye sormak sünnet? Niye Resulullah'ın tavsiyesi var? İşte genç kızların e, susması onların ikrarıdır. Ama dul ise bir hanım mutlaka onun e, efendim, ikrarını almak, tasvibini almak, evetini almak lazım diye. Niye bunlar? E onun da o, o da bir şahsiyet. Sonra onunla o yaşayacak yani. O, o beraber olacak. Bazen o kadar enteresan evlilikler oluyor ki insan üzülüyor doğrusu. Yok bunlara sebep vermemeli, sebebiyet vermemeli. Efendim aramız olmuş bir ara verelim bu konudan başlayıp yine devam edeceğiz inşallah. Ama şimdi bir aramız var. Ya, bir şey daha hatırlatmak istiyorum değerli kardeşlerim gördüğüm, görebildiğim konuyla ilgili sıkıntılar ve mahzurlar, o noktadan hareketle bazı nasihatler, bazı tavsiyeler oluyor ya, işte onlardan birini de şöyle, bazı hanım kardeşlerimiz, nasıl oluyor bilmiyorum. Tabii Şeriat-ı Garra'nın, İslam'ın ikinci, üçüncü, dördüncüye kadar evlilik müsaadesi meselesinde ben, Tamamen şeriatten yanayım, beni kardeşlerim tanıyorlar, biliyorlar. Ama toplum o hale geldi ki, bu ikinci evliliklerde ciddi sıkıntılar oluyor hanımlar için. Onun için hanım kardeşlerimize diyorum ki, bir erkeğin ikinci hanımı olacaksanız çok dikkatli olunuz. Asil, ahlaklı, bu işi geçici bir heves olarak yapacak değil de hakikaten, Size eş gözüyle bakacak ve de hayatını sizinle devam ettirecek bir insanla hayatınızı birleştiriniz. Niye böyle söylüyorum? Bazen hanım kardeşlerim geliyorlar. Hocam diyorlar ben işte ikinci bir, bir, bir beyefendiyle evlilik yaptım. İkinci hanımıydım. Beni uzun süredir bıraktı. Şimdi bırak diyorum talakımı da vermiyor. Ben bir başkasıyla evlenebilir miyim? Yani hani ayıkla pirincin taşını derler ya Anadolu'muzda. Çık işin içinden çıkabilirsen. Hem kocalık yapmıyor, eve gelmiyor, hatta çocuğu olmuş çocuğuna bakmıyor. Hiç maddi yönüyle sıkıntısı mı var, efendim paraya ihtiyacı mı var ilgilenmiyor. Yani ekran... Müsait olsa da keşke ben onlara layık oldukları şekilde konuşabilsem ama edebimize yakışmaz değerli kardeşlerim. Tamamen terk etmiş bir yıl, iki yıl, üç yıl bazen bunlarla karşılaşıyoruz hiç yanına gelmiyor. E artık diyor ben bunu bırakıp gidip bir başkasıyla evlenmek istiyorum. Ama diyor gidiyorum söylüyorum talakımı ver, nikahımı ver bir başkasıyla evlenmeyeyim. Hayır ona da e, yanaşmıyor diyor. Ne zulümdür bu ne işkencedir bu. Ne biçim insanlık ve ne biçim Müslümanlıktır bu? Onun için hanım kardeşlerime diyorum ki aklınızı başınıza alın ve dikkatli olun. Dünya ne hale geldi? İyi ölçün, iyi tartın, iyi bakın dünyanın ahvaline, ona göre karar verin. Bu bir kardeş tavsiyesidir. Böyle çok karşılaştık bugüne kadar bununla. Hani eskiden olsa? Böyle bir şeyde müracaat edilir Şer'an Kadı hakime. O boşar bir heyet huzurunda. Kocası istemese de boşar ve hanım rahatına kavuşur. Ama bugün böyle bir imkan yok. Niye? E, elinde bir resmi nikah yok ki gitsin de hakime beni boşa desin. Zaten o konu ayrı bir konu. Öyle olunca işte Orhan hocamızın konusu bu öyle olunca ciddi sıkıntılar oluyor. Aman ha diyorum hanım kardeşlerime dikkatli olsunlar. Efendim Ramazan geliyor. Ramazan-ı Şerif'te hanım kardeşlerimiz bugün yine o oradan devam ediyoruz sohbete. Hanım kardeşlerimizin üzerinden devam ediyoruz sohbete. Ramazan-ı Şerif geliyor. Tabi pırıl pırıl oruçlar tutulacak rahman. Gündüz mukabeleler olacak. O konuya da geleceğim zamanım kalırsa Allah'ın inayetiyle ve hanım kardeşlerimizden arzu edenler teravihlere, mahalle camilerine devam edecekler aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri, kainatın efendisi arzu ederlerse hanımları Allah'ın mescitlerinden alıkoymayın diyorlar yani eğer arzu ederlerse mescide cemaatle namaza gelsinler, cumaya gelebilirler Vakit namazlarına gidebilirler, şartlar müsait olursa bir işte şimdi onu tahlil edeceğiz. Şartlar ne olmalı? Efendim hele hele teravihe maşallah Allah gencimizle ihtiyarımızla gün gün rağbet artıyor. Allah'a hamd ediyoruz tabi bizde. Ama hanım kardeşlerimizin camiye çıkmaları konusu ciddi dikkat ister. Şimdi teravihe gidecekler hanım kardeşlerimiz mesela. Gelecek hafta Ramazan'ın faziletinden, orucun bereketinden bahsederiz. Bu konuya belki giremem diye. Bugünden Ramazan'la ilgili birkaç konuyu, daha zaman var ama artık çok az kaldı. Onun için sizlere duyurmak istiyorum. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ediyoruz. Buyuruyorlar ki Efendiler Efendisi, herhangi bir hanım, koku sürünür, parfüm sürünür de, bir topluluğun yanından geçer, sokakta, caddede, kaldırımda, alışveriş merkezinde şurada burada bir grubun, bir erkekler cemaatinin yanından geçerler ve ister ki o evden sürünürken, ben onların yanından geçerken benim parfümümün kokusunu duysun derlerse, derse eyuma imraetin ista'tarat famarat ala qaumin li yajiduu Evinde koku sürünür. Artık bugün parfüm deniliyor. Parfüm sürünür de bir erkekler cemaatinin bir topluluğun yanından geçer. Burada erkekler de demiyor da artık ben özellikle parantez içerisinde söylüyorum. Kokusunu duysunlar diye onların arasından geçer ve onlar da onun kokusunu duyarlarsa Resulullah böyle buyuruyor ben de söylüyorum. Fehye zaniyetun o kadın zina etmiş gibidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Hazretleri böyle buyuruyorlar. Hanım kardeşlerim, dikkatinizi çekiyorum. Yani bu sadece Ramazan'da mescide camiye gelirken değil ha, çarşıya çıkarken, alışverişe giderken, akraba ziyaretine giderken, özel arabanızla değil de dolmuşla, otobüsle gidiyorsanız veya yayan gidiyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Resulullah'ın, yani ne demek bu? Günahkardır, büyük günah işlemiştir. وَكُلُّ عَيْنِنْ Harama bakan her göz zina etmiştir, yani günah işlemiştir diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Efendiler efendisi buyuruyorlar ki, Cenab-ı Hak Hazretleri insanoğlunun bütün organlarına zinadan haramdan nasibini yazmıştır. Gözün zinası harama bakmak, dilin zinası haramı söylemek, elin zinası haramı tutmak onun için yabancıların tokalaşması asla caiz değildir dedik. Canım bunda ne var diyorlar. Allah Allah diyorum ben de hayret ediyorum. Bunlar, bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumuyorlar mı, görmüyorlar mı diye. Aleyhisselatü vesselam bu hadiste de açıkça buyuruyorlar ki, Harama özellikle bakan, harama özellikle bakan göz haram işlemiştir, zina etmiş gibidir veya günahkardır diyebiliriz. Ebu Hureyre radıyallahu anhüfenimiz hazretleri, Mescide gidiyorlarmış Çok evvel bu hatırayı aktarmıştım ben size Bir hanım kardeşimizin yanından Sahabiyye hanıma, ha asrı saadet Peygamberimizin dönemi geçti böyle Ondan kendisine bir koku geldi Parfüm kokusu geldi Hemen durdurdu Nereye gidiyorsun? Dedi ki hanım kardeşimiz annemiz Sahabiyye hanım ya Resulullah'ın mescidine gidiyorum Allah'ın Resulü'nün arkasında namaz kılacağım Hem mescide gidiyorsun hem de parfüm süründün öyle mi? Evet dedi Evet Buyurdular ki Ebu Hurere radıyallahu anh dön ve bu kokunu yıka. Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Hanım kardeşlerim, mescide bile camiye bile böyle ise eğer sokağa çıkarken parfüm sürünüyorsanız, Ebu Hurere radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadisi şerifi Allah aşkına hiç unutmayın, değil mi? Layka belullahu min imra'atin salatan mescid ve rihuha tasifu hatta tarji'a Mescide çıkan bir hanım eğer parfümle, kokuyla çıkmışsa, Cenab-ı Hak evine dönüp o kokuyu yıkayıp ondan sonra gelip namaz kılmadıkça o kadının, o hanımın namazını Allah kabul etmez diye buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri. Burada yabancılar kokusunu duyarsa, duymasa gibi bir şeyde yok. Kayıtta yok. Ona göre. Hanım kardeşlerimiz için söylemiştik daha evvel. Hadis-i Şerif zayıf ama ne olursa olsun bu konuda bize işaret veriyor veya bilgi veriyor. Rengi olabilir belki çünkü hanım sokakta tamamen tesettürlüdür. Rengi olabilir ama kokusu olmayacak dedik erkeklerin de süründükleri kokunun kokusu olacak, rengi olmayacak dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyormuş efendim de böyle çok süslenmiş hani kendisine fazla itina göstermiş bir hanımcaz mescide girdi diyor kitaplarımız. Mescide girdi. Elbisesi böyle çok gösterişliydi, takıları vardı. Onlar da görünüyordu yüzükleri bilezikleri her neyse Tabi küpesi filan olamaz da Belindeki yüzükler böyle kendiliğinden görünüyordu demek ki Efendimiz buyurdular ki Hanım kardeşlerim veya işte bunlar sadece Hanımlara değil beyler Hanımlarınıza kızlarınıza bu konuda Siz yardımcı olunuz Onlara yol gösteriniz onları Koruyunuz muhafaza ediniz diye Size de söylüyorum Ya Ey insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatta bazen böyle şeyleri minbere çıkarak söylerlerdi Mühim bir şey gördükleri zaman Kalkarlar yerinden Minbere çıkarlar ve de hutbe-i <gülüyor> irade ederlerdi konuyla ilgili olarak. Hani o el kesme meselesinde hırsızlıkta olduğu gibi. Burada da buyuruyorlar ki Efendimiz Ya eyyuhannas ey insanlar inhu nisa ekum an zine zineh vettevaktur fil mescid hanımlarınızı mescide gelirlerken zinetlerini takınmalarını yani süslenip püslenmelerini ve koku sürünmelerini engelleyin. fe inne beni İsrail isra'il Yel'anu hatta labisa nisauhumuz zine fi'l mescid ne zaman ki Beni İsrail eski kavimler hanımları mescide gelirken süslendiler ve de kokular sürünerek geldiler o zaman Allah'ın lanetine uğradılar lanetlendiler diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflerin kaynağı et -ter ve terhibtir. Kardeşlerim isterlerse oraya bakabilirler ve de orada bu hadis-i şerifleri bulabilirler hem de kaynaklarıyla birlikte. Yani durum mescide gelirken, mescide giderken, mescit için bile böyle çarşıya çıkarken ya hocam sen neredesin? Demeyin bana Allah aşkına. Tamam mı değerli kardeşlerim? Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Bize neler söylüyorsun? Sen kabirden mi kalktın geldin? Sen sen kaç yıllık adamsın filan demeyin. Ben de bugünün dünyasının adamıyım işte. Cenab-ı Hak Hazretleri benim de noksanlarımı telafi etmeyi sizin de noksanlarınızı tamamlamayı hepimize nasip etsin yani sizlere söylüyorum da ben hayır efendim haşa geçen defada söylemiştim hepimizin bunlara bu irşadata bu ikazlara ihtiyacı var dikkatli olmamız lazım unutmayalım hanım kardeşlerim unutmayalım İslam'da kadın denildi mi sokağa çıkarken tesettür akla gelir tesettür akla gelir Vallahi ve de billahi değerli kardeşlerim, durum tahmin ettiğinizden ve zannettiğinizden çok daha farklıdır. Çok daha farklıdır. Yani ninelerimiz niye böyle tamamen örtülmüşler de sadece bir gözleriyle dışarıya bakmışlar? Dedelerimiz niye onların yüzlerini bile açmalarına yerine göre müsaade etmemiş? Çünkü onlar İslam'ı o haliyle algılamışlar, sahabenin ve selefin bu konudaki titizliğine bakmışlar. Ondan sonra koyamızda, ben küçüklüğümde hatırlarım, ben İmam Hatip talebesiydim bizim mahallede. Bunlar çok garip şeyler haline geldi bugünün dünyasında. Ben, ben imam hatip talebesiydim Görürdüm bir hanım kardeşimiz Bazen bizim evin olduğu yerlerde Böyle dar sokaklar vardı Ben oradan geçerken bir erkek geliyor Karşıdan diye oturur duvara arkasını Döner benim geçmemi beklerdi Ben bunu yaşadım ben daha çocukluğumda Bu ne bu Bu örf Bu adet Bu bir İslam hanımefendisinin kendisini Korumasıdır muhafazasıdır bu kadar mı? Yani isteyen için bu kadarı da var. Ama öbür diğer tesettür. öbür Yani İslam'da öyle başörtmek yoktur, İslam'da tesettür yoktur filan diyenler hem İslam'a efendim ihanet ediyorlar, hem de Müslüman hanımlarına hakaret ediyorlar, hem de Allah'ı karşılarına alıyorlar. Allah onlara lanet etsin. Memleket evladını bu hale getiriyorlar. Ekranın edebi müsaade etse, dediğim gibi biraz evvel daha ağır şeyler söylerim ama çünkü memleket evladını bu hale getirdiler, bu hale getirdiler. O kadar müsaade, o kadar müsamaha ki yani adam diyor ki mesela, <gülüyor> soytarılardan biri mesela öyle söylüyordu. Hanımlar evlerinde karanlık bir odada bikiniyle çok özür diliyorum, çok özür diliyorum namaz kılabilirler diyordu. Bir İslam Efendisi evinde namaz kılacak da karanlık odada olduğu için yahu Allah'ın huzurundasın. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem asıl utanmaya layık olan Allah'tır diye buyuruyor. Yani işte böyle başladılar bizi dejenere ettiler. Toplumumuzu bozdular. Müslümanlar ben de dahil hepimiz çok irtifa kaybettik çok seviye kaybettik, çok düştük, çok küçüldük. O dedemin İslam'a sahip çıkışı nerede, ben nerede? Ninemin, annemin başörtüsüne, tesettürüne sahip çıkışı nerede, bugünün hanımları nerede? Ama unutmayınız değerli kardeşlerim, bu ümmetin evveli ne ile, ne ile felaha erdi ıslah oldu ise, Bugün de yarın da kıyamete üç gün kaladan ancak onunla ıslah olur, onunla düzelir, onunla hidayete eder, erer. Onunla Allah'ın rızasını kazanabiliriz. Unutmayınız. Ümmü Seleme annemiz ne zaman ki diyor tesettür ayeti indi uzaktan İslam hanımlarına baksan böyle sanki başlarının üzerinde karga varmış gibi görürdün siyah örtüden dolayı diyor. İslam'da başörtüsü diyor bir tanesi çıkmış soytarının biri. Daha diyor şurada 30-40 yıllık mesela ondan evvel yoktu diyor. Yahu Osmanlı'ya bir bak. Osmanlı'ya bir bak. Osmanlı dedi yani benim ninem benim ninem Osmanlıydı. Osmanlı terbiyesi almıştı. E ninelerimizin anneleri babalarımız biliyordu. Babacığım benim 1925 doğumluydı. Rabim cennette beraber kılsın inşallah. O annesinden ve ninesinden hep Osmanlıyı böyle görmüştü. Onun için bizlere böyle telkin etti. Tabi ayrı, ilmi, fazileti ve bereketi ayrı ama örf olarak da öyle gördü. Adet olarak da öyle gördü. Evet mescide çıkarken bile böyleyse durum hanım kardeşlerime ben inşallah bu söylediklerimle Allah'ın rızasını kazanmalarını hedefliyorum. Kardeşlerim beni takdir ederler inşallah. Kardeşlerim benim bu söylediklerimi üzerlerine fazla varmak veya onlara sıkıştırmak gibi yorumlamazlar inşallah biliyorum benim. Birçok kardeşim dinliyor ama Allah şahit bir ara daha vereceğiz. Bediüzzaman Hazretleri'nin o koca üstadın söylediğini söylüyorum. Yanan benim kardeşim, öz kardeşim. Onun için böyle feryat ettiğime, böyle ağzından ateş döküldüğüne, böyle sert söylediğime Allah aşkına bakmayın, kanamayın beni bu noktada diyorum hanım kardeşlerime. Evet bir ara daha vereceğiz ve kaldığımız yerden devam edeceğiz rahman değerli kardeşler. Evet, babacığımın duasına bütün varlığımla amin diyerek sohbetime kaldığım yerden devam ediyorum. Yani aslında bu konuları Tahir hocanızdan dinlediniz, dinlemeye devam ediyorsunuz. Dinleyemedikleriniz, duymadıklarınız da vardır tabii. Özel hayatında yarın kıyamet gününde göreceksiniz. Çok fevkalade daha titiz çok daha başka ve de çok daha tavizsiz idi. Ben bu sohbeti onu ve onun gibileri, onları sevenlere yapıyorum. Onun için rahat konuşuyorum. Rahat konuşuyorum. Kim ne yapar, ne eder, ne der bizi hiç ilgilendirmez. Kimseyi, kimse mecbur etmiyor, edemiyor. Böyle bir dünyadayız. Ben de kardeşlerime aciz halimle, noksan halimle, Faydalı olmaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri rızasında daim kılsın. Ve de bizi yanılmaktan, bizi şaşırmaktan, bizi İslam'a ters olan şeyleri söylemekten yüce kudretiyle muhafaza buyursun. Rabbim yanıltmasın. Dedik ki hanım kardeşlerimiz teravihe gidebilirler ama şartlarına riayetle. Nedir o şartlar? Kısaca söyleyelim. Sözü biraz uzattık. Tesettürlerine Pırıl pırıl dikkat edecekler. Sokağa çıktıklarını, yani mescit evimizin karşısında olsa bile karşıdan karşıya geçmek için, yanından hemen gelip de camiye girivermek için, e, muhakkak tesettürlerinin pırıl pırıl tertemiz şartlarına uygun şekilde olması gerektiğini unutmayacaklar. Pardüsülerini güzelce giyecekler, güzelce örtünmüş olacaklar. Sonra efendim, ziynetlerini takılarını takınmayacaklar. İşte onları nasıl garantiye alacaklarsa Rabbim bütün şerlilerin şerrinden muhafaza buyursun kardeşlerimizi. Ama e, camiye gelirken de ziynet öyle takı takınmak falan. Ben çocukluğunu da hatırlıyorum. Eskiden e, bizim mahalle caminin yukarısında böyle hanımların mahveli vardı. Sadece kumaş bir perde tutuluyordu. Yani bu herhalde konuşulmuş ki benim zihnimde de yer yapmış sonradan. Ta yukarıdaki hanımların kollarındaki bileziklerin sesi çocukluğumuzda aşağıya da aşağıda geliyor, bizim aklımızda kalmış ve de duyuluyordu. Parfüm sürülmeyeceklermiş dedik, konu çok önemli. Bir de günümüz yaz, havalar sıcak. Cenab-ı Hak rahat bir hava versin inşallah Ramazanımızda. Ama çorapsız da camiye gelmek yok. Gerek erkekler, gerek hanımlar, hele hele hanımlar camiye çorapsız gelmek yok. Emin Suudi Arabistan'da görüyorum ben mesela umre yapıyoruz, hacce ediyoruz. Su tanımları maalesef onların uzun feraceleri var. Yerlerde sürünür. Öyle diyorlar, e eşlerimiz, kızlarımız çorap giymiyorlar. Onlara bakarak bizim hanımlar da çorapları çıkarı veriyorlar. Tab buradan milyonlar harcamışlar ibadet etmeye gidiyorlar Resulullah'ın huzuruna, Kabe'nin karşısında. Halbuki bizimkilerin elbiseleri o kadar uzun değil. Ben talebeliyim de bir yaşlı teyzemize sokakta müdahale ettiğimi hatırlıyorum. Dedim teyzeciğim yani böyle çok diz kapağında elbisesi var, ayağında da çorap yok, çok özür diliyorum. Dayanamadım, duramadım, o zaman daha genciz tabii. Dedim teyzeciğim keşke bir çorap giyseydiniz. Aa evladım dedi, baksana burada hiç kimse giymiyor <gülüyor> dedi. E ama dedim onların elbiseleri uzun, sizinki kısa, ne yapayım dedi, hava çok sıcak. Yani böyle olmamalı değerli kardeşlerim böyle olmamalı, çoraplarını giymeli hanım kardeşlerimiz mescide gelirlerken yani pırıl pırıl Resulullah'ın istediği, sahabenin istediği büyüklerimizin istediği bir hanımefendiyle yani e, çok önemli çok önemli hanım kardeşlerimiz tesettürlerine ne kadar çok titizlik gösterirlerse o kadar iyidir diye konuya devam ediyorum evet yani şimdi Mesela Müslüman hanımlarından da öyle, kızlarımızdan hele. Maalesef fardüsü çıktı. Başında mis gibi örtüsü, güzel. Geçeninde de söylemiştim ya, Altında onun altında bir bulut, onun altında da daracık bir pantolon. Dedim ya bizim Nasrettin Hoca'nın türbesine benziyor bu hal diye. Nasıl, nasıl bir anne ve baba bu hale müsaade ederler? Şimdi bazen görüyorum, yolda giderken görüyorum doğrusu. Başına bir beyaz tülbent alıyor hacı annemiz. Veya kızımız evin içindeki kıyafetiyle teravihe camiye geliyor maşallah. Olmaz. Hanımlar olmaz. Efendiler olmaz. Ha cami sıcaktır. Size ait mahal var. Pardesünüzü çıkarın. Namazınızı kılın. Oraya göre güzel bir elbise giyinin. Şöyle tamam mı efendim? Ondan sonra giderken giyersiniz pardesünüzü. Dönerken giyersiniz pardesünüzü. Hanımların arasında pardesünüzü çıkarabilirsiniz. Ona bir şey demiyoruz ama... Yok yok yolda, yolda dikkat etmek lazım canım. Hele şimdi bazen e, zaruret oluyor. Gidiyoruz işte düğünlere falan bakıyorum. Ooo Müslümanların hanımlarında hiç pardüsü falan kalmamış. Hem de bir düğüne falan gittiğiniz zaman bakıyorsunuz Müslümanların hanımları şıklık yarışındalar. O giyimler, o kuşamlar falan çok nadiren gittiğimiz zaman oluyor. Doğrusu bazen hatırlarından geçemiyoruz dostlarımızın. Gittiğimize gideceğimize pişman oluyoruz ama. Yani Şahsi olarak e, efendim kaybettiğimizin dışında bir de bir de orada özür diliyorum ne olur yanlış anlamayın hoca hüviyetiyle bulunuyoruz yani e, haşa kendimize bir şey çıkarmaktan Allah'a sığınırım da bir pay çıkarmaktan filan ama ben ben üzülüyorum yani şimdi ben orada mecburen oturuyorum. Diyorum ki kendi kendime babacığım olsaydı protesto eder, çıkar giderdi. Çıkar giderdi. Şimdi Müslümanların, bilmiyorum sizlerin memleketinizde nasıl Müslümanların düğünleri, nişanları, filanları, falanları artık kadın erkek karışık olmaya başladı. Bu ne bu ne bu ne bit attır. Bu ne kötü bit attır böyle. Baya aklı başında Müslümanların hanımları, erkekleri beraber. Yani çünkü ev sahibi öyle davet etmiş. Hanımlar karışık geliyorlar bir masanın etrafına yani bir yani çok özür diliyorum kusura bakmayın bunları söylemek mecburiyetindeyim bütün bütün misafirler hanımıyla bir e, hanım bir erkek işte biraz e, hani birazcık dikkat ederler. Hanımları birleştiriyorlar. Efendim erkekler yana sağa sola oturmaya çalışıyorlar. E, yani yerken içerken ne olsa biz aynı sofradasanız bir düğündesiniz. Bir bir konuşma gerekiyor yerine göre. Ne bileyim ani bir bir değişik hareket, bir gülünmesi gereken bir şey oluyor filan. Bunlar bunlar yok yok böyle şeyler. bitat Biz babamızdan dedemizden böyle görmedik. Böyle olmaması lazım. Efendiler, hanımlar, değerli kardeşlerim, hanımların meclisi, toplantısı ayrı. Elhamdülillah imkanlar var. Eski yana zaman çok fıvkalade imkanlar var. Ya ona göre mütevazı yap ya da bizim evladımızı, bizim ahlakımızı, bizim örfümüzü ve adetimizi bozma Allah aşkına yahu. Yani illa gösteriş, illa falan salonda. Ondan sonra ha ondan sonra sızıntılar. Ondan sonra şöyleler, böyleler. Tabii temel temel çürük atılıyor. Temelde Rabbimizin rızası yok. Temelde bidat var. Temelde İslam'a muhalefet var. Evet. Yani mesela hanımlar kendi aralarında kına yapıyorlar diyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsaade ediyor. Yani ufak defek bir şeylerin okunması hani Anadolu'muzun o bizim klasik şarkılarımız, türkülerimiz filan sadece hanımlar yok efendim hanımlar diye diyor güya çağırıyorlar mesela duyuyorum ben etraftan sağdan soldan bugünün dünyasında yaşıyorum efendim mesela erkekler hizmet ediyorlar orada bizim kızlarımız bizim o o tabii o otelin o salonun personeli hizmet edecekler tabi onlar erkekten sayılmaz efendim onlar onlar erkek değil namazı bilal. Müslümanlar Allah aşkına nereye gidiyoruz? Bir konuyu daha unutmadan söyleyeyim. Şimdi mesela bizim eski benim hatırladığım gençliğimde, çocukluğumda düğünlerde davetiyeler olur. Tabi davetiye olacak. Şimdilerde davetiyelerde yarış var. Kimin davetisi daha güzel, kimin daha... Nihayet bir gün için korkunç bir israf bu tabi. O mutantan bir dünya para veriliyor ona parası olan için karışmam. bilmiyorum. O, o el hesabını da hazırlıyordur. Ama israfa giriyorsa eğer, israfa giriyorsa bak sözümü dikkatli söylüyorum. Siz de yanlış anlamayın. İsrafa giriyorsa Rabbim israf ise eğer o hesap sorar. Çünkü innel mübeddirine kanu ihwanu e, Müsrifçiler Müsrvfçiler şeytanın kardeşleridir diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Kulu veşrabu ve la tusrifu. İnnehu la yuhibbu'l müsrifin. İyi için ama israf etmeyin. O israf edenleri sevmez. Hadis-i şeriflerden alıyoruz. Her şeyde, her şeyde israftan sakınmak lazım. Düğün davetiyelerinde de bu konuyu hatırlatıyorum. Mütevazi bir davetiye. Mütevazi bir davetiye. Tamam efendim. Ee, ondan sonra işte ha şimdi bir bitat daha. Muhakkak eşlerin, hanımların ve gelin hanımların da isimleri davetiyeye yazılıyor. Bunu çoktan beridir söylemek istiyorum. Yahu... Erkek kardeşim, senin eşiğin ismini bir başka adamın okumasının ve bilmesinin hikmete uygunluğu nerede Allah aşkına? Ne işe yarıyor o? Var mı ecdadımızda böyle bir şey? Ne, ne anlaşılıyor ondan ya? Ha bunu niye böyle söylüyorsun? Babacığımdan öğrendiğimi ve babacığımı sevenlere söylüyorum ben bunu. Ailelerin soyadları yazılır falan aileler, falan aileler. Gerekirse babaların ismi yazılır erkeklerin adı. Bir abim var benim de. Yurtdışına okumaya gittim diyor. Annemi çok özledim. Daha önce söylemiştim size ben. Bir mektubu diyor annemin adına yazdım gönderdi. Babam ertesi gün bana bir mektup yazmış gibi döşenmiş ki diyor. O da annenin ismini. Postacılara efendim duyurmaktan utanmadın mı diye diyor. Bir zamanlar örf ve adet böyleydi. Şimdi acaba ben mi yanlış düşünüyorum diye düşünüyorum ve sizi kendi vicdanınıza havale ediyorum. Ama ben babamdan öğrendiğim İslam'ı, babamdan devraldığım örf ve adetleri size aktarmaya çalışıyorum. Ha Beğenirsiniz. Ne hala beğenmezseniz e Kusura bakmayın Bugün sohbet benim Bu düğünlerle ilgili olarak size bir şey okuyacağım Değerli kardeşlerim Vaktim nasıl varmış Düğünlerle ilgili Düğünlerdeki bitatlerle ilgili olarak size bir şey okuyacağım Bu eser Babamın Manevi halaskarım Sahibim üstadım mürşidim dediği Büyük Allah dostu ve velisi Mahmut Sami Ramazanoğlu Efendimiz Hazretlerinin Ashab-ı Kiram adlı eseri. Tavsiye ederim kardeşlerime alınız okuyunuz. Kısa kısa sahabe hayatı anlatılır. Çok tatlı bir kitaptır. Çok güzel bir kitaptır. Bu eski baskısı. Sonradan iki cilt halinde de basıldı. Yani şimdi bizi izleyici kardeşlerimiz hoş görsünler. Başkaları filanlar falanlar ne der o beni hiç ilgilendirmiyor. Benim bu tavrımdan dolayı eğer KON TV'deki kardeşlerim bir gün rahatsız olurlar da derlerse ki hocam sen ileri gidiyorsun, kusura bakma artık bundan sonra sana ekran yok derlerse valla benim de nefsim rahat eder yani. Ben de evimde otururum. Ben nefsimi zorlayarak geliyorum bu programlara. Bazen size söylemiyorum, rahatsız olduğum zaman bile geliyorum. Ama Allah şahit ki çarşambaları iple çekiyorum. Benim için strestir. Benim için sıkıntıdır. Ben, ben böyle e, enteresan bir yapıya olan, e, sahip olan bir kardeşinizim. Mesela çarşamba sohbetlerine ben en az 2-3 saat çalışarak, bazen 4 saat çalışarak geliyorum. Bir defa gözlük kullanmayı sevmediğim için, bugün enteresan bir gün, paylaşayım bunu sizle. E, gözlük kullanmayı sevmediğim için yakın gözlüğe de ihtiyacım var. Ama bütün hadisleri, bütün notlarımı yeniden yazıyorum. O, o benim birkaç saatimi alıyor sadece. Niye? Büyük yazıyorum. Gözlük takmayayım da rahat okuyayım diye. Bütün ezbere bildiğim bir hadisleri bile yazıyorum. Karıştırıyorum. Kaynaklara bakıyorum. Mesela bugün Ramazan'a hazırlandım geldim ama herhalde yetişemeyeceğim. Bazı şeyleri önüme fıkıh kitaplarını açtım. İlmihalleri açtım. Bildiğim konularda bile tekrar bakarak gelmeye çalışıyorum. Ki yanılmayayım diye. Ama iddia asla iddia sahibi değilim. Ben işte bu, bunun adamıyım. Bu kadar söyleyebiliyorum. Bu kadar yapabiliyorum. Beni e, dinleyen kardeşlerimden Cenab-ı Hak hesapsız razı olsun diye de dua ediyorum. Onların dualarını istirham ediyorum. Efendim ama kendim hiçbir işe yaramasam da Allah şahit size bildiğim İslam'ı katıksız anlatmaya çalışıyor. Ve ben, beni dinleyen bütün kardeşlerime Allah aşkına diyerek vebal veriyorum. Siz benim murakıplarımsınız İslam'a ters, Kur'an'a aksi, Kur'an'a ters, Resulullah'ın hadislerine ters düşen bir şey söylediğim zaman hiç insaf etmeyiniz. Konteybemizin Efendim e, telefonları burada, e, arabanızı atlayınız geliniz, canlı yayında beni ikaz ediniz, ben de onu düzelteyim. Bir gün kapıdan bir kardeşim gelsin desin ki ben bundan şeref duyarım çünkü ben bir beşerim, ben bir insanım. Hocam söylediğin şu şey İslam'a aykırıdır desin, benim o kardeşimin elinde ve ayağındadır dudaklarım. Benim bir aybımı söyleyene Allah razı olsun, rahmet etsin diye selefimdeki gibi dua ediyorum. Abdullah İbni Ömer, hani düğünlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ben daha evvel bunu size kısa olarak anlattım buradan alarak. Ama bugün kitaptan okumak istiyorum. Şu düğünler konusunu açtım ya, kitap eğer konu buraya gelirse diye ihtiyaten getirmiştim, isabet de olmuş. İnşallah noksansız okumaya çalışırım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, ben pederim Ömer'ül Faruk'un sağlığında evlendim ve sünnet-i Muhammediye'nin icrası için düğün sofrası yaptım. Asabı ı kiram ve bu meyanda mihmandar Resul-i Kibriya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hicrette evinde misafir eden Ebu Eyyub el-Ensari el radıyallahu anh'i de davet ettim. Lakin düğün evinde mali ganimet mallarından elimizde bir yeşil perde vardı ki kadınlarımızın gönülleri hoş olsun diye o perdeyi de asmış idik. Ellerinde yeşil bir perde var, düğün evinin duvarına o yeşil perdeyi asmışlar. Yani şöyle bir belirginlik olsun, düğün evi belli olsun diye. Misafirlerimiz gelmeye başladı. Bu bir müddet sonra Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh de teşrif eylediler, geldiler. Ve kemali tevazu ile, büyük bir tevazu ile yerlerine oturdular. Bu münasebetle hepimiz mahsuz ve mesrur olmuştuk. Hepimiz çok sevinmiştik diyor. Çünkü özel bir insan Peygamber Efendimiz'in evinde aylarca kaldığı mübarek insan. Lakin bir aralık, bir aralık Ebu Eyyub'un mübarek gözleri o yeşil perdeye ilişince müber oldu. Yüzünün şekli değişti ve muhalefet etti. Ve teessürünü şu sözleriyle izhar etti. Üzüntüsünü şu sözleriyle bana aktardı diyor. Ey adil ve kerim olan kardeşim Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah! Siz ki asabı ı kiramın ileri gelenlerisiniz. Böyle Peygamber Efendimiz'in zamanında olmayan, Duvarları lüzumsuz yere örtmek bitatlerini ve israflarını yapmanız, Peygamber Efendimizin sünnetine muhalif ve dünya zinetine fazlaca meyil ve rağbet etmek değil midir? Deyince ben de mahcub olarak şöyle cevap verdim. Haklısınız ya Eba Eyüp. Ancak bu meselede her ne kadar benim rızam yok ise de, kadınların ısrarı ve mubah olan şeylerin istimali kadınlara mubah ve caiz olması üzerine bu adet de bitat sayılmadığı için müsaade ettim diyerek özür diledim. Yani hanımlarımın ısrarıyla böyle yaptım. Nihayet bir perde resim yok, üstünde bir şey yok. Efendim e, hani Allah korusun e, gayrimeşru bir resim yok filan yok üzerinde. Bunu bid'at değildir diyerek böyle yaptım ben de diyor. Bunun üzerine mihmandar Resulü Kibriya, Resulullah'ın ev sahibi yani Resulullah'ı misafir eden o Ebu Eyyub el-Ensari benim özrümü kabul etmeyip bana şöyle cevap verdi. Benim söylediklerimin hepsini bir tarafa atınız. Sahabi sözünü hayatımıza hep beraber düstur edelim. Ey Abdullah sen Hazreti Ömer gibi bir zatı muhteremin evladısın. Siz Nas'ın muktedabihi olacaksınız. Yani. İnsanların kendine uydukları kişiler, örnek insanlar olacaksınız. Evet, isteyenler mağlup olsunlar. Halbuki senin kadınlara mağlup olmanı hiç münasip görmüyorum. Öyleyse bana müsaade et, ben sünneti Muhammediye'ye muhalif, münker ve bit'at olan yerlerde oturmam diyerek kalktı ve hiç durmadan ve düğün yemeğini yemeden evlerine geri döndüler. Benim anlatmak istediğim bu. Şimdi tabi dileyen kardeşlerim istedikleri gibi yapabilirler, şöyle yapabilirler, böyle yapabilirler ama işte Abdullah İbni Ömer'e, Hazreti Ömer'in oğluna Ebu Eyyub El Ensari, Halid İbni Zeyd Radıyallahu Aleyhi Vesselam duvara asılan bir perdeden dolayı tepkisi bu. Yani aslında proteste edin, gitmeyin diyeceğim ama fitne olur diye korkuyorum. Ama e, tabii içkili bir düğüne falan bir Müslüman asla gidemez. Asla gidemez. Kim olursa olsun. Yani ''Lâ ta'ate li mahlukin fi masiyetil hâlik'' ''Hâlika isyanın olduğu yerde mahluka itaat olunmaz.'' İşte babam ısrar etti annem. Yok yok yok. Kim kim kim küser küser darılırsa darılsın. Bu konuda onların küsmesine darılmasına falan itibar edilmez. Çünkü orada haram var. Çünkü orada Allah'a isyan var. E hocam biz içmiyoruz ki. İçme sen de oturuyorsun. Küfre rıza küfürdür derlerdi eskiden dedelerimiz. Masiyete rıza da masiyettir. İsyana rıza da isyandır. Onun için dikkatli olun. Evet. İşte bu düğün, düğünlerde ve nişan merasimlerindeki bu karışıklıklar, bu şeyler. Mesela şimdi getiriyorlar gelin kızımızı. E, duyuyorum süslemişler püslemişler erkek kadın herkes karışık e tabi gelin gelin hanım yani ömründe bir defa öyle Rabbim e, hep yavrularımıza saadet versin o güzel haliyle makyajlı filan falan haliyle başı açık oturtuyorlar bütün erkeklerinin önüne dakikalarca oturuyorlar veya damat bey hanımların arasında oturuyor orada dakikalarca kim ne giymiş diye herhalde seyrediyordur delikanlı çünkü genç yani Efendim dikkatli olunuz dikkatli olunuz dikkatli olunuz bu karışık düğünler bu bu bu efendim halidib Nezeid radıyallahu anh'ın bir perdeye olan itirazını unutmayınız inşallahur rahman. Yani biz Müslümanız dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum ben de, e, buraya not almışım bak demişim ki ben bunları anlatayım da yine siz kendiniz bilirsiniz ben onu da söylüyorum ben bunları anlatıyorum ama yine de tabi siz bilirsiniz efendim paşa gönlünüz nasıl arzu ederse öyle davranabilirsiniz mesela bir şey söyleyeyim size babacığım yeri gelse de anneciğimden bahsetseydi misafirlerimize filan oldu ya bir zaruret oldu yani mesela bir şey alınacak verilecek falan falan. Eşim bile demezdi. Hanımım bile demezdi. Abdurrahman'ın annesi böyle yapmış veya ona şu ihtiyaç derdi. Bu kadar titizdi babacığım. Hiç kimsenin hiç bir yabancı erkeğin yanında benim eşim hanımım falan falan dediğini biz hiç duymadık babacığım. Üçüncü şahıslara bir şey söylemek için annemi, anneciğimi efendim e, hatırlatması veya işte söylemesi, işaret etmesi gerekse, gerekirse, gerektiği zaman Abdurrahman'ın annesi diyerek söylerdi. Bu kadar titiz davranırdı. Son bir hatırayı anlatayım da babacığımdan dinlediğim. Gelecek haftaya e, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Babacığım bize hep şunu anlatırdı. Şu eserin sahibi olan babamın da, babacığımın da, hayatın boyu ondan daha büyüğünü görmediğim, görmedim dediği Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstadımız Hazretleri. Kendi üstadının Menemen'de, o hadiselerin içerisinde, Menemen hadisesinde, ee, sıkıntılar çekip de rivayetlere göre zehirlenilerek, idam edemedikleri için zehirlemişler. Zehirlenen e, o, o Esad Efendi büyük dev bir insanmış, müthiş bir alimmiş, fevkalade bir şair. Yani e, mesela divanı var, Fuzuli'yi efendim geride bırakır derler. İlmi yönüyle de müthiş bir insan maddi ve manevi ilimler bir yandan tarikat ilimleri diğer yandan şeriat ilimleri her iki konuda da muhteşem büyük bir insan Mahmut Sami Ramazanoğlu gibi büyük insanlar yetiştirmiş bir büyük Allah dostu ve velisi Muhammed Esat Erbili Hazretleri onun oğluna veya yakınlarına bir bayram ziyaretine gidiyor Esat Efendi Hazretleri'nin çok dikkatli dinleyiniz bu hatırayı daha evvel anlattığımı hatırlamıyorum. Bundan sonra da bilmiyorum anlatır mıyım? Yeri gelirse yine anlatırım tabii. Esad, Sami Efendimiz Hazretlerinin efendim, e, bayram ziyaretine geldiğini duyduğu için Esad Efendi Hazretlerinin hanımı da böyle herhalde 90'lık bir ihtiyar filan gelmişler misafir odasının bir kenarına oturmuşlar. Hoş geldin demek için. Valide Hanım Sami Efendimiz Hazretleri 70 yaşları civarında veya o yaşlara yakın Valide Hanım da 90 yaşının belki üzerinde. Yani o kadar yaşlılar her ikisi de. Bayram ziyareti bitiyor. Kalkıyorlar Efendimiz Hazretleri, Sami Efendimiz Hazretleri bizim Efendimiz'dir. Özür diliyorum. oğluna veya torununa o anda kim varsa direkt olarak direkt olarak Hacı Anne'ye sormuyor. Halbuki buna şeriat müsaade ediyor. Ha haberinizi ola. Buna şeriatın müsaadesi var. Çok yaşlanmış çünkü. Fitne korkusu arada kalmamış. Ama örnek insan olmak işte bu. Oradaki e, halbuki odanın bir kenarında oturuyorlar. Hacı Annemize selam ve hürmetlerimizi söyleyiniz. Kendilerinin dualarını istiyor, bayramlarını tebrik ediyoruz. Bize bir emirleri olursa hizmete hazırız kendilerine diye. Hacı anne şurada otururken, efendim bir hizmetiniz, bayramınız mübarek olsun, bir arzunuz, bir emriniz var mı diye ona sormuyorlar. Torunu olan erkek evladına diyorlar ki evladına veya torunun artık orayı tam doğrusu bilemiyorum, hatırlayamıyorum şu anda. Annemize selamımızı söyleyiniz, bize dua etsinler, bayramlarını tebrik ediyoruz. Bir emirleri olsa varsa eğer hizmete hazırız. Cenab-ı Hak Hazretleri beni bu şuura, bu marifete, bu adamlığa, bu mertebeye eriştirsin diye bütün varlığımla dua ederim. İmkansız gibi görünüyor da bu mâ zâlike alallahi aziz der Kur'an Rabbimiz. Allah isterse olur. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bize dedelerimize layık evlat olmayı, yüce zatına layık kul olmayı, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olmayı nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, vallahi ne ben ne siz, bu dünyaya taviz vererek hiçbir yere gidemeyiz. Hiçbir yere ilerleyemeyiz. Manevi hiçbir terakkiye Eremeyiz, mümkün değil. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin kaldırılan her sünnetinin yerine mutlaka bir bitat gelir, oturur, saltanat kurar. Biz becerebildiğimiz kadar, güç yetirebildiğimiz kadar daha dikkatli olarak. Çünkü dünya daha tehlikeli, daha çok fitneli, daha çok sıkıntılı hale gelmektedir. Dünyada dışarıda daha çok fitne var, biz daha çok dışarıya çıkarken yani daha çok soğuk varken mesela nasıl ceketimizin üzerine pardüsü giyiyoruz, pardüsünün bir de kaşkol alıyoruz, bir de başımıza takke şapka geçiriyoruz filan. Soğuk arttıkça nasıl, nasıl tedbirimizi artırıyoruz? Dışarıda fitne gün gün çoğalıyor. Haberiniz ola. İslam'dan taviz vererek ne ben ne siz Allah'ın rızası yolunda bir adım vallahi ilerleyemeyiz. Rabbim Önce bana sonra siz dinleyen kardeşlerime kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna bütün varlığımızla tabi olmayı, ittiba etmeyi nasip etsin inşallah. Belki bazı kardeşlerimin gönlüne dokunmuş olabilirim ama hani bunlar kardeş sözleridir Dost sözleridir. Dost bazen hakikaten acı söyler. Ama ben de siz de bunlarla amel edersek yarın mahşer gününde Allah'ın huzurunda daha çok rahat ederiz diye düşünüyorum. Öyle olduğunu iddia ediyorum. Öyle olduğunu söylüyorum. Ve geceniz hayırlı olsun diyorum. Dua edin de Ramazan-ı Şerif'ten önceki son sohbetimizde. Yine beraber olalım inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Biliyorum Umre'ye gidecek kardeşlerimiz var. Allah rızası için orada bizi... Duadan unutmasınlar, Rabbim yollarını açık etsin. Sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle nice güzel günlere, güzel gecelere ve nice Ramazanlara diyorum. Tekrar Allah'a emanet olun diyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.